Motorcu İbrahim'in Bahçeli Evleri Yazan Tezer Özlü Seslendiren Meltem Özlemen İstanbul'un Şirin Evler semtini oldum olası hiç sevme. İbrahim'i de ilk kez burada gördüm. Ucuz alınmış otomobilin motoruna bakıyordu. Dinçti. Saçları siyahtı. Konuşkan bir hali yoktu. Zaten onun nişandan sonra da herkes övdü. Ağırbaşlı bir bey dediler. Ama kadın, kadın kimseyi konuşturmuyor ve tıkıyor her sözü İbrahim'in ağzına. Çocuk otomobilin çevresinde, çimenler üzerinde zıplıyor. <gülüyor> Babamın otomobili. Baba İbrahim motorun başında uzun süre çalıştı. O sıcak yaz günü ben niçin şirin evlere gitmeye kalkmıştım? İbrahim'i mi görmek istemiştim? Yoksa yapacak hiçbir işim yoktu da gidenlerin peşlerine mi takılmıştım? Cumartesiydi. Yanında biraz olsun gerçekçi olmaya başarabildiğim sümden o günde uzak kalmamak içindi bu gidiş. İbrahim'in elinde bir baston vardı. Boyu uzamış, biraz zayıflamıştı. Tutmayan bacağını sürükleyerek evin içinde dolaşabiliyordu. Saçları bir yaz önceki kadar siyah değildi. O sessiz adam gitmiş korku içinde. Korku içinde. <gülüyor> Ağlamaya başladı bizi görünce. Sus sus. Dedi Sümm. Oğlun yanına aldıracak seni. <gülüyor> beni, beni bu bastonla dövüyor kadın. Dedi İbrahim. Aa dövüyormuşum. Yıkıyorum seni bakıyorum sana nankör. Nankör. <gülüyor> dövüyor. İstemiyor. Gidiyorlar. Geziyorlar. Çoktan boşandık," dedi kadın. "Çocuğun için sen geldin, gidemedin ki." O takımlarınız da var. Dolaplar, tuvalet masaları, koltuklar, halılar, her şeyler var." "Bunları bu evi kim yaptı? Kimin parası?" diye soruyorsun evi gezerek. "Ben aldım. Ama şimdi hiçbir şeysiz atılıyorum." demeye çalışıyordu İbrahim ağlayarak kesik kesik. <gülüyor> Çok geçmedi çocuğun çığlıkları doldurdu bütün evi. On bir yaşlarında vardı. Babasına mı ağlıyordu? Oldunuz gelecek, dedi yine süm. Öylece bıraktık onları. Bastonlar kafasına insin diye bıraktık. Belki de son güzel günleriydi. Çocuğu yanındaydı. Kavga da etse kadın yanındaydı. Onların İbrahim'e hiç mi hiç bağlılıkları yoktu. Güzel bir yol kenarında ev. İki katın üzerinde bir de çatı katı var. Bahçe içinde. Merdivenler çıkılıp da ihtiyarlar bakım yurduna girildiğinde bu görünümle tüm bağlantı kopuyor. Sinekleri süm kovaladı. Oda çok pisti. Camlar, yerler, her köşe pisti. İki karyoladan başka hiçbir eşya yoktu. Bir de İbrahim'in yanı başında küçük dolap üzerinde kurumuşturan yiyecekler, sigara. Yatağın üstünde İbrahim'in sağında ve solunda birer oturak duruyor. İki oturak arasında yatıyor İbrahim. Çarşafı pislikten kararmış, pijaması da. Çökmüştü yüzü, saçları bembeyaz olmuş, sakalları uzamıştı. Ayakları incecikti, tırnakları karga gagası gibi uzamıştı. İki yılda böylesine çökeceğini düşünmemiştim. Tanıyamadım onu. <gülüyor> Ağlarsan gideriz diye azarladı Sümonu. <Gülüyor> <Gülüyor> diye ağlarçasına güldü. Aslında onun yanı başına birkaç liralık yiyecek koyup verip sıvışarak kaçıyordu. Bu duvar köşesinde yatan. Karşısında bir gün boyu ölen hastanın cesedi duran, arkasını dönemeyen ölüyü görmemek için ve duvarda yalnız pislik gören, durum amacasına yiyecekleri karıştırarak bir şeyler yapmak isteyen ve sürekli olarak yaşamını gözünün önünden geçiren İbrahim'di. Kokunun içinde kokuyu duyamaz hale gelen. Bir kat daha çıktık. Çatı katı belki de sevimlidir diye geçiriyordu aklından. Süm önden gidiyordu. Baktım doğruca camları açtı ve hepimiz gerisin geriye bir anda kaçtık odadan yatan başına yiyecekleri atı verip küçücük bir izbeydi hiçbir şey görünmüyordu camdan İbrahim tek başınaydı bulunduğu katı kokuttuğu için yukarı atılmıştı karşısında yataksız demir bir karyola duruyordu üzerinde bir ceset bile yoktu burada yalnız pis duvarlar böcekler sinekler ısıtmayan radyatörler ve Ağır bir koku vardı. Açık cam kenarında ondan uzakta oturduk. Kıştı. Üzerinde ince bir pike örtülüydü. Her an güvercinler uçuşuyor. Ve geceleri hiç uyuyamıyorum. Bu nasıl sürecek? Böyle nasıl dayanacağım on beş yılda? Vareler Fareler üzerimden sıçrıyorlar. Geceleri onların kuyruklarından yakalıyorum. <gülüyor> ''Uyduruyor'' dedi sümsessizce. Ama bir insan gece kuyruğundan fare yakalıyorsa elbette yakalıyor demektir. Gözleri yüz yuvarlak olmuş, fıldır fıldır dönüyorlardı. Sigarasını yakmak için yanına bile yanaşamadık. Derken yüzü uzuyor, dudakları titriyor. <gülüyor> ...derken dudakları yana kayıyordu... ...o ağlıyor... ...anlatıyor... ...anlatıyor... ...ağlar gibi gülüyordu...